Yeni resmi rakamlara göre Meksika körfezine herhangi bir temizleme girişiminden önce günde 40 bin varil petrol sızıyordu. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Dairesi'nin açıkladığı bu rakam daha önceki tahminlerin iki katına denk düşüyor. Bazı Amerikalı siyasetçiler BP'nin bu ülkede verdiği zararlara karşılık tazminatları ödeyene kadar temettü ödemelerini durdurmasını istemişti. Öte yandan iflas ilan edebileceği söylentileri nedeniyle iyice zor duruma düşen BP'nin hisse senetleri eriyor. Hisseler dünya borsalarında temizleme operasyonunun olası bir iflası gündeme getirebileceğine ilişkin söylentiler yüzünden dip yaptı. Başkan Obama ayrıca Deepwater Horizon'ın çöküşü ardından derin sularda sondaj çalışmasına getirilen moratoriumun çok sayıda sektör çalışanını işsiz bıraktığını ve işsizlik maaşlarının da BP tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi. Bildiğiniz gibi geçen günlerde Güneysu ilçesi Gürgen Vadisi'nde yapımı planlanan Tepe 1 ve 2 HES projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çevresel etki değerlendirme raporuna olumlu karar vermesi sonrasında yöre halkı harekete geçmişti. Gürgen Vadisi'nde daha önce yapılan ve deneme üretimine geçmesiyle birlikte Gürgen Deresi'nin bir bölümünü kurutan Kale HES projesinin bir benzerinin daha yapılmasıyla vadinin tamamen kuruyacağını söyleyen yöre halkı, 14 Mayıs 2010 tarihinde Rize İdare Mahkemesi'ne çet olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Davacılar avukat olarak Derelerin Kardeşliği Platformu kurucu başkanı Remzi Kazmaz'ı görevlendirdi. Mahkeme heyeti karara bağladığı davada Tepe 1 ve 2 HES projesinin yürütmesini durdurdu. Derelerin Kardeşliği Platformu dönem sözcüsü Ömer Şan'ın verdiği bilgiye göre Doğu Karadeniz'de planlanan 700 HES projesinden 145'inin yapımına başlandı. Bazıları deneme üretimine başlayan HES'lerden 65 iptal, yürütmeyi durdurma ve çet iptal davası açıldı. Bunlardan 29'unda ise mahkemeler yürütmeyi durdurma ve ÇED raporlarının iptali yönünde karar verdi. Artık bu HES'lere gelişigüzel ÇED verilmesi, olumlu raporu verilmesinin bir an önce durdurulması gerekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Profesör Doktor Yılmaz Esmer ve Araştırma Görevlisi Bur Burcu Ertunç tarafından hazırlanan araştırmaya göre dünya gençliği yoksulluktan sonraki ilk sorunun çevre olduğunu düşünüyor. Betam Toplumsal Araştırma Birimi olarak Dünya Değerler Araştırmasının son çalışmasının verilerinden faydalanarak 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında gençlerin dünya sorunları ile ilgili değerlendirmelerini gözden geçirdi. Araştırmada yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlar, bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığını koruma, yetersiz eğitim, kadınlara ve genç kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığı, çevre sorunları olmak üzere toplam 5 sorun alanına sorular yöneltildi. 44 ülkeden toplanan verilere bakıldığında, 18-22 yaş aralığındaki gençlerin %66'sının küresel yoksulluğu insanlığın çözmesi gereken sorunların en başında saydığı görülüyor. Aynı hedefleri kendi ülkeleri için değerlendirmeleri istendiğinde ise, Tabloda öncelik açısından sıralaması hiçbir değişiklik gözlenmiyor. Yine toplamda gençlerin %60'ı kendi ülkelerinin en önemli sorununun yoksulluk olduğunu vurguluyor. Yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilerin durumundan sonra dünyanın çözmesi gereken ilk sorun ise çevre. Türkiye özel, özelinde baktığımız zaman gençlik için eğitim sorunu hemen hemen yoksulluk kadar önemli. Ancak Türk gençlerinin çevre sorunlarına duyarlılığı diğer ülkelere göre çok gerilerde. Oysa dünya genelinde çevre sorunları ile sağlık ve eğitim sorunları hemen hemen aynı oranda öncelik taşıyor. 45 ülkenin içinden seçilen 18 ülkenin verileri incelendiğinde ortaya çıkan bir diğer sonuç da yoksulluğu daha çok küresel bir sorun olarak gören gençlerin çevre problemine yerel düzeyde daha çok eğildikleri. Avrupa Çevre Bakanları Luxemburg'da toplanıyor. Greenpeace bu toplantıda tartışılacak olan konulardan özellikle ikisini çok yakından takip edeceğini açıkladı. Birincisi, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan son değerlendirmede AB'nin sere gazı salımlarını azaltma hedeflerinin arttırılması ile ilgili sonuçlarının kabulü. İkincisi de AB üye ülkelerinin komisyondan uzun süredir talep ettikleri genetiği değiştirmiş ürünler için doğrudan uyarlama şartları için yapılacak tartışmalar. Avrupa Komisyonu değerlendirmede AB'nin mevcut iklim ve enerji hedeflerini, uygulama maliyetini 2008 yılında tahmin edilenden önemli ölçüde daha düşük buldu. Komisyon ayrıca AB'nin sere gazı salım azaltma hedefinin %20'den %30'a arttırılmasının, gaz ve petrol ithalatında yılda 40 milyar avroluk tasarruf edileceğini ve yüzbinlerce insan için yeniden istihdam oluşturacağını belirtti. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın.